fedakarla cihat ettiklerini, İslam düşmanlarının zulüm ve işkencelerine nasıl sabrettiklerini, inançlarında zulüm ve işkendilerle rağmen asla vazgeçmediklerini aksine imanlarının daha da kuvvetlendiğini göreceğiz inşallah. Hiçbir zaman bir hak bedelsiz olmaz. İşkence çekmeden, eza görmeden bu ilahi hareket yürümemiştir. Çünkü sünnetullah bunu açıkça beyan etmektedir. Allah subhanahu wa ta'ala Bakara suresi 214. ayetinde Siz sizden önce geçen ümmetlerin çektiği sıkıntılar başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Onları öyle sıkıntılara ve acılara sarsıldılar ki hatta başlarında bulunan peygamberleri ve onunla birlikte iman edenler Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diyecek derece vardılar. Fakat iyi biliniz ki Allah'ın yardımı muhakkak gelecektir. Bu mesele vaktimizde sünnetullaha göre bir Davanın çoğunluk tarafından yalanlanması 2- Dava adamlarının zulüm ve işkenceye uğraması 3- Davetçilerin yalanlanması işkence ve istir istir istiralara sabrederek tebliğe devam etmeleri 4- Davetçilerin hicret etmesi 5- Çileli davet ve cihadın sonunda Zaferin kadanılması, davetçilerin dünya ve ahiretteki ahiret mükaflantılandırması ilahi bir kanun olduğu gerçeğidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diğer bir ayette İnşirah Suresi'nde Her zorluk ve sıkıntıyla beraber mutlaka bir kolaylık vardır. Tehdit mücadelesi yüzünden sadece Peygamberimiz ve ashabı değil, Onlardan önceki Peygamber ve onların ümmetleri de bu uğurda işkence çekmişler ve birçok şehit vermişlerdir. Aklımızda şu soru gelebilir. Peygamberimizin ve peygamberlerin yardımcısı Allah subhanahu wa iken Allah'ın yardımı geleceği ki niçin zulüm ve işkencelere uğradılar? Allah'ın yardımıyla hak tava yürüyemez miydi? Allah'ın hak davası yeryüzünde hakim olamaz mıydı? Eğer peygamberler ve peygamberimiz bu zulüm ve işkencelere uğramadan İslam'ı tebliğ etseler de kendilerinden sonraki ümmetleri zorluklara ve işkencelere tahammül edemezdi. İşte sünnatı, sünnetullahın hikmeti olarak da, önce hak davanın tebliğcileri ve önderleri ümmetlerine örnek olmak hasabıyla, sünnetullah metodu olan çile, işkence, sabır, imtihan, hicret, savaş ve zafer merhalelerinden geçmişlerdir. Müslüm'üne gelen bir hadise Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, ben veziyor, benden önceki peygamberlerin söylemiş olduğu en üstün söz La İlahe illallah sözüdür. Yani dünyanın ve insanlığın yaratılışı, kitap ve peygamber gönderilişi, cennet ve cehennemin varoluşu işte sadece La İlahe illallah kelimesi içindir. Allah'tan gayrı ibadet edilecek hiç kimse ve hiçbir mevcu yoktur gerçeğidir. Nahl suresinde Allah subhanahu wa ta'ala Andolsun biz her ümmete Allah'a ibadet edin ve tavuktan kaçının diye bir peygamber gönderdik. Diğer bir ayette ise, Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk yapmaları için yarattım. Cenab-ı Allah insanları kendisine kulluk ve ibadet için yaratmış ve bu insanlara kulluk vazifeleri ve ibadet esaslarını ve şekillerini açıklamak üzere de peygamberler göndermiştir. Hangi varlığı ele alırsanız alın, onun mutlaka önemli bir, hikmetli bir vazifesi olduğunu görürsünüz. İşte o varlıkta gördüğünüz hikmetli vazife, o varlığın ibadetidir. Mesela arının vazifesi bal yapmaktır. Bal yapmak arının ibadetidir, tesbihidir, zikridir. O bu vazifesini yapıyorsa, yaratıcısına ibadet ediyor demektir. İneğin vazifesi süt yapmaktır. Süt yapmak ineğin ibadetidir. Biz bu noktada birçok misalleri daha çoğaltabiliriz ama hiçbir şekilde boşa yaratılmış hiçbir şey yoktur. Biz insanların da bir işi var, geçimimiz için çalışıp didiniyoruz, bu çalışmamız haricinde neden bizden ibadet isteniyor? Evet çalışmamız bir ibadettir ama bunun karşılığında Allah'a kulluk ve namaz kılıyorsak bizim çalışmamız ibadet oluyor. Aksi halde yalnız geçim için çalışmak ibadet olmaz. Çünkü inek de geçim için cidiniyor. Arı da, tavuk da, birçok hayvan da geçim için cidini duruyor. Bunlar da karınlarını doyurmak için çalışıyor. Ama onlar karınlarını doyurmanın haricinde ayrıca bir iş bir vazifede görüyorlar. Hem de önemli bir iş. İnek süt yapıyor kendisi için mi? Hayır. Arı bal yapıyor kendisi için mi? Hayır. Hayır. Tavuk yumurtuyor kendisi için mi? Hayır. Ne için? İnsanlığa hizmettir. Karnını doyurmanın dışında hepsinin bir gayesi, bir ibadeti var. Bu noktada Allah subhanahu ve teala da bizleri yemek için yemek, içmek için yaratmadı. Ayette dediğimiz gibi Allah subhanahu ve teala bizi kulluk için yarattı. Müslümanların vazifesi kulluk. Bu noktada Allah'a hakkıyla dilemeleri, ve bu bilemenin sonucunda da Allah subhanahu onları cennetine koymasın. Tarih boyunca İslam düşmanlarıyla İslam davetçileri arasında sürekli bir mücadele olmuştur. Müslümanlar bu daveti insanlığa uğraştırma garipçinde olmuş, diğerleri de aynı şekilde engelleme içinde olmuşlardır. Bu Adem Aleyhisselam'ın oğlu kabilden, kabil ve habilden başlamış, ta günümüze kadar bu gelmiştir. Bu da tebliğ ve işkence müdahalesi diyebiliriz biz buna. İslam ümmeti veya küfür ümmeti diyebiliriz. İslam'a göre la ilahe illallah inananlar ırkı, coğrafi ve siyasi hiçbir sürü engel bunları ayıramaz. İnsanların hepsi İslam ümmetindendir, inananların hepsi. İnanmayanlar küfür ümmetindendir. Onun için yer insanları ırklarına, dillerine, vatanlarına, milletlerine göre etkenlere göre ayırmaya çalışanlar yani milliyetçilik İslam dışı bir sistemdir. İslam'da insanların ayrımı ancak tahva iledir. Yani İslam'ı yaşayış üstünlüğü iledir. Üstünlük takvadadır. Allah subhanat-ı Kur'an-ı Kerim'de yarışanlar onun için yarısın diyor. O yüzdendir ki devamlı hep Takfa sahipleri de üstün ve galip gelmişlerdir. Allah subhanahu wa ta'ala sayılan olan bir hadiste Allah, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah diyor sizlerin diyor yüzlerinize ve elçelerinize bakmaz. Lakin diyor Allah diyor sizin kalplerinize bakar. Bundan dolayıdır ki mesele takfadadır. İslam'ı yaşayış üstünlüğündedir. Şirk Allah'la beraber Allah'tan gayrı birçok şeye ibadet eden. Şirk, insanoğlunun Allah'a koşmuş olduğu ortaklar neticesinde Allah'ın sevmediği insan olgusu, insan hareketidir. Allah'a inandık deyip de hutlara heykellerin önünde saygıya durmak, eğilmek, şikayetleri arz etmek, etrafında dönmek, medet ummak, güç ve ilhamlarını onlardan aldığını söylemek, işte Mekke şehir devletinin şirki buydu. Onlar bu şekilde Allah'a ibadet ediyordu. Kafirlik bu şekilde oluyordu. Yani onlar Allah'ı inkar etmiyorlardı. Hatta onun evi Kabe'nin etrafında dolaşarak ibadet ettiklerini de sanıyorlardı. Fakat kut ve heykellerinden de vazgeçmiyorlardı. Onların bu manası ve karışık din anlayışını ALLAH Kur'an-ı Kerim'de, Enfa Suresi'nde Onların diyor, beytin Kabe huzurundaki ibadetleri ıslık çalmaktan ve el çıkmaktan başka bir şey değildi. Müştikler günahlarını simgeleyen elbiselerinden soyunarak çıplak Kâbe'ye tavaf ederlerdi. Böylece biz Allah'a böylece ibadet ediyoruz diyerek çalar oynar ıslık çalarlardı. Bugünkü Hristiyan aleminin İsa Aleyhisselam'ın yıl başındaki bu yapmış oldukları fuş, zina Sözde İsa Aleyhisselam'ın doğumlu kutluğunu kutluyorlar ama bunun yanında yapmış oldukları karnavallar, festivaller has safada, Sinan'ın ve kovuşun olduğu bir has safada, Aynı Mekkeli müşterin yapmış oldukları gibi. Allah'ın son peygamberini göndermesinin sebebi bu insanların Allah yanında başka güçler, ideolojiler, otoriteler, kanun koyucuları tanımamalarında. Oysa Allah subhanahu teala tek kanun koyucunun kendisi olduğunun Kullarına da kendi kanunlarına itaat etmeleri gerektiğini Kur'an-ı Kerim'de hüküm ancak ve ancak Allah'a aittir, beyanıyla beyan ediyor. Bir gün bir sahabe geliyor Allah Resulüne. <gülüyor> Dedik ya cehalet kas safhada. Allah Kur'an-ı Kerim'de de diyor, onların diyor, çocukları diyor, doğduğu zaman diyor, kız çocuğunun doğdu, kendisine haber verildiği zaman diyor, yüzü simsiyah kesilir, kas katı olmuş. Ey Allah Resulü diyor. Ben diyor çocuğum diyor. Büyüdü 6 yaşına geldi de bunu diyor götürdüm diyor. Toprağa kazdım. Çocuğumu diyor. Toprak koydum diyor. Üstüne diyor ben toprağı atıyordum da. Toprak diyor benim sakallarıma gelmişti. Ben çocuğun üstüne toprağı atarken çocuk da benim sakallarımda olan toprağı duyup gülüyordu. Sahabe bunu söylüyor, ağlıyor. Allah Resulü Aleyhisselam da ağladı. Ondan sonra insanları topluyor. İnsanlara da anlatıyordu. Aynı şekilde sahabe başlıyor o insanlara da aynı şeyi anlatmaya. İnsanlar o kadar, cehalet o kadar has ki bunun sebebi ise o zamanki Mekke halkındaki cehaletin, zinanın, fuhuşun has olmaz. olması. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömmelerin tek sebebi bu. Niye? İleride fuhuşa, zinaya sebep olacak da kendisi için bir yüz kızartıcı, yüz karası bir şey olacak, şeref ile ilkelenecek. Sahabe bunu an, ağlıyor, anlatıyor Allah Resulüne, Allah Resulü ağlıyor ve bütün cemaat ağlamaya başlıyor. Mekkeliler Allah Azze ve Celle ile beraber 360 kuta ibadet ediyorlardı. İşte şirk ve kafirlik de buydu. Sahabenin Müslüman olmadan önceki hayatları da buydu. Sahabe de aynı şekildeydi. Ama İslam'la şereflendikten sonra insanlığın en hayırlısı oldular ve insanlığın zirvesine çıktılar. Bugün ise medeniyetlerin zirvesindeyiz diyenler neden İslam'ı yasakladığı cahili adetlerini ve inançlarını yaşatarak putlara, tavuklara itaat ve ibadet edilir saygı duyuyorlar. İslam'a orta çağ inancı diyorlar. Bugün Müslümanlara ürettikleri orta çağdan kaldı mı dedikleri orta çağ nasıl bir çağdı acaba? İnanın orta çağ Hristiyanlık aleminin tam bir gerileme dönemi. Müslümanların ise ilimde ilme yaptıkları bir dönem. Hatta bugünkü bilim adamları bile, filozoflar bile İslam'ın o günkü başarılarını kitaplarında dile getiriyorlar. Bu kalkıp da Müslümanları, Müslümanlı yaşayan insanları beğenmeyenlerin orta çağdan mı kaldın dedikleri orta çağ. O dönemde kilise tartışıyor. Diyor ki acaba kadının ruhu var mı yok mu? Orta çağda. Yani kadını insan yerine koymuyorlar. O yıl Fransa'nın Versay Sarayı'nda o zamanın süper güçlerinden gelen elçileri öğleden sonra kabul ediyorlar. Çünkü tuvalet yokluğundan kokunun gitmesi için öğleden sonra elçileri alıyorlar. Bu orta çağda. Orta çağda bu Fransız krallarından 14'cü Louis adam şey iftihar ediyor. Diyor ki benim diyor, bu diyor hiç su değmedi. diyor. Su değmemesiyle iftihar ediyor. İşte orta çağ o orta çağ. Bugün ise başını sıf, Allah razı için kapatan kızlarımıza, bacılarımıza dedikleri mü sen diyorlar Orta Çağ'dan mı kaldın? Dedi ki her zaman bir mücadele olmuştur. Allah'a inanan, ibadet eden insanlarla bunun karşısında, zıt olan insanlar karşısında muhakkak bir mücadele olmuştur. Bunlar gerileme sebeplerini hep Müslümanlar atfetmişler. İşte bunlar gericilik. Yani bunlar kalktılar, bir insanlık tarihi için bir buluş yaptılar da Acaba yani bu kızların başörtüsü mü bunların gözlerini gördü? Veya bunlar kalktılar bir tane nük nükleer başlığı bir tane füze attılar, semaya attılar da geldi de başörtüsünden takıldı Değil. Her zaman herkes kendi davası için bir mücadele içinde olmuş. İnananlar bu uğurda canları pahasına, malları pahasına, Allah'ın din dinli yaşama pahasına hareket etmiştir. Karşı taraf da aynı şekilde onlar da kendi uğruna hep engel olmuşlardır. Müslüman hiçbir zaman ilme, gelişmeye engel değildir. Ne Neden Müslüman yapsa olan bir insan buna karşı değildir. O şekilde Müslümanlara karşı bugünkü orta çağdan mı kaldın dedikler insanlar da Allah hidayet versin. Yani gerçekten bir insanlar kalksınlar da şu Kur'an-ı Kerim'in Allah Resulü'nün göstermiş olduğu şekilde bir dini anlasalar, yaşasalar. Yani kalkıp da bu sıcakta başını örten bir bacımız veya mantosunu giyen bir bacımız Sıcaklık 40-50 derecede, o noktada kalkıp da bu sıf Allah'ın rızası için bu şekilde yapıyorsa insanların saygı duyması lazım. Herhangi bir simge için değil, sırf Allah'ın rızası için bunu yapıyor. Bu karmaşık din şu an günümüzde olduğu gibi Mekke zamanında da aynı bir karmaşık din anlayışı vardı. Tarih boyunca bütün putterestler, milletler ve kavimleri de bu geleneksel tapınma tekrarlanmış. Ve halen de tekrarlanmaktadır. Hazreti İsa gibi, diğer kendi insanları gibi herkese bir tapınma. İsa Aleyhisselam'ı üçte bir görmeleri, kalkıp da işte ramayı, kompüsyüsü, diğer şeyleri insanlar tapınma şeklinde olmuş. İnsanlar nerede? Hiktir'e bile tapmışlar. Bunlara gidip gel mesaiatler başlamış, istekler olmuş, şikayetler arz edilmiş. Bu devam edilmiş, devam, devam edilecektir. edilecektir. Bu insanlar öldükten sonra bu insanların fikirleri ve düşünceleri insanlara zorla çalışmış. Bunlar öldükten sonra da ve bu düşüncelikten sonra bunlar başka bir insana koyup, aynı düzen, başka bir insana koyup onu ilalaştırılmış, onun fikirleri ilalaştırılmış. Bu da gitse bu düzen devam edecek. Yani bunların bu yalancı ilahları bitmeyecek. Kıyamete kadar da bu böyle devam edip gidecek. Yani dünya durdukça bunlar bu düzenleri devam edip duracaktır. İşte halif dininin unutulduğu ve tevhid inancının bittiği bir dönemde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile son bulmuş cahili adeti. İslam ruhu tekrardan İbrahim Aleyhisselam'dan sonra canlanmıştır. Cahiliye, karanlıkları, cahiliye karanlıklarını Allah Resulü yok etti, iman ve tevhid ruhuyla yeniden insanlık var olmuş ve iman edenlere zulüm ve işkence de o zaman başlamıştır. Tehdit ve şirk mücadelesinde taraflar, ülkeler ve zamanlar değişmekle beraber mücadele ve işkenceler bitmemiştir. Kıyamete kadar da bu mücadele, mücadele ve zalimlerin işkenceleri de devam edecektir. Zaten sünnetullahın olması da budur. O yüzden cennet ucuz, ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değildir. Cennet yolu eziyet veren şeylerle kuşatılmış, tıpkı cehennemin şehvetlerle kuşatıldığı gibi. O gün Allah Resulü insanlığa çağırdığı sözcük, La İlahe illallah sözcüğüydü. Mekkeliler Peygamber'e teklif ettikleri mal, kadın, para, mevki karşısında Allah Resulü onları tek bir sözcüğe çağırıyor. Peygamber Resulü kalkıp da ben diyor, sizi tek bir sözcüğe çağırırım dediği zaman, Ebu Cehil diyor ki, ey Muhammed diyor, biz de sana diyor, yüz söz söyleyelim, sen o bize istemiş olduğun sözcük ne? Peygamber ve Selam buyuruyor ki ben sizden La ilahe illallah sözcüğünü istiyorum dediğinde Ebu Cehil diyor ki ey Muhammed diyor. sen bizi tek bir ilaha mı çağırıyorsun? O gün Ebu Cehil ve adamların anlamış olduğu bu sözcük bugün karmaşık din halinde Müslümanların yaşamış olduğu ve Müslümanların habersizce bilinçsizle yaşamış olduğu sözcükten çok çok da iyi biliyorlar. Müslüman olmadan önce Hristiyan rahiplerden olan Adil bin Hatem Kur'an'daki şu ayeti okuyunca Onlar ilim adamlarını ve din adamlarını rabler, ilahlar edindiler. Meryem oğlu İsa'yı da Oysa tek bir ilaha kulluk etmek emrolunmuşlardı. Allah'tan başka ilah yoktur. Tevbe suresi 31. ayeti okuyup Allah Resulüne geliyor. Ey Muhammedü sallallahu aleyhi ve sellem. Ben diyor böyle bir ayet okudum da diyor. Ben diyor Hristiyanım diyor. Buribet Müslü'nde geçiyor. Yahudileri de çok iyi tanıdılar. Bizde diyor böyle bir şey yok diyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ey adi diyor. diyor. Onlar diyor, size diyor bir şey helal veya haram yaptıklarında onlara uymuyor musunuz? Uyuyoruz diyorlar. İşte diyor bu ilahlık ve tapınma budur işte. Müslüman Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de bil ki diyor Allah'tan başka ilah yoktur. Bu tehlidi bilmekle, ilmi bilmekle, de, öğrenmekle de alakalıdır. İlimle alakalıdır. Eğer bir insanda ilim yoksa, elbette ki çaputa, taşa, ağaca, idip, çaput bağlar, olmadık dileklerde, olmadık şeylerde bulunur. Yani bunun tek sebebi ilimsizlikten kalıklanıyor. Adi bin Hatem ondan sonra Allah Resulü'nün bu sözleri karşısında İslam'a geç. Allah kendisine razı olsun. Kelime-i insanların hayatlarında değişiklik meydana getirmiştir. Bunu diliyle söyleyip kalbiyle tavsiye eden ve fiilleriyle bunu işleyen önce kafir iken sonradan Müslüman olmuştur. Önce pis ve habis iken şimdi tertemiz olmuştur. İlk önce Allah'ın gazabına ve gazabına, ve gazabına musaak iken şimdi hakkın rahmetine hak kazanmıştır. İlk önce cehennemlik iken, bu kelimeden sonra cennet kapıları yüzüne ardınca açılmıştır. Bu kelime insanları ve aileleri birbirinden ayırıyor. Bu kelimeyi söyleyenler İslam ümmeti, söylemeyenler ise küfür ümmetini oluşturuyor. Baba inanmış, oğul inanmamışsa babayla oğul birbirinden ayrı ümmetleri teşkil ediyor. Aynen İbrahim Aleyhisselamla babası Adel Gül. oğul Müslüm babaya mirasçı olamıyor. Müslüman kadın mülkür kişinin hanımı olamıyor ve daha nice farklılıklar. Bu meseleyi, bu kelimeyi, acaba yani bu kelime bu insanların hayatında bu kadarlık bir genişliğe, insanların kutuplaşmasına sebep oluyorsa gerçekten bu kelimenin içeriği ve önemi çok önemlidir. Bu kelime insanı insandan ayırıyor, <gülüyor> babayı oğuldan, oğulu babadan, hanımı kocasından ayırıyor. Bu nasıl oluyor, bu kelime ne var ki, inanan ve inanmayan diye kutuplara ayırıyor. Niçin cehennemlikler bu kelimeyle cennetlik oluyor? Niçin pis kimse bu kelimeyle tertemiz oluyor? Bu kelime yedi el yabancıyı bizim kardeşimiz yapıyor. İnsanın hayatında büyük değişiklikler yapıyor. Allah Resulü'nün ashabında da belirgin bir özellik de bunlar yaşanmış ve bunları biz kitaplarda okumaktayız. Ama bunlar bugün ise pek fark edilmiyor. Kelimeyi tevhidiyi iyi kavrayan sahabeler bunun gereğini yerine tam anlamıyla getirmiş. Burada hiçbir engelde tanımamışlardır. Bunun en belirgin örneğini Uhud Savaşı'nda ve Bedir Savaşı'nda görmekteyiz. İslam'ı yaşayamadıkları için Mekke'yi terk edip Medine'ye izlenen ashab, sıf kelimeyi tevhid ve Allah'ın dini uğruna kendi kabileleri ve en yakın akrabalarıyla savaş halinde olmuşlardır. Ebu Ubeyde radiyallahu anh çarpışmalar sırasında öz babasıyla karşı karşıya gelmiştir. Musab Ömer öz kardeşini esir, alanlar, esir alan insanlar içindeydi. Ömer radiyallahu anh dayısı Hişam bin Muhre'yi savaşta öldürmüştür. Ebu Bekir savaşta Müslümanlara meydan okuyan oğluna karşı Ebu Bekir çıkmış Peygamber Sellem onu durdurmuştur. İşte bu tevhid uğruna yapılan çarpışma ve felakarlıklar. Bedir Savaşı'nda Mustafa bin Ömer'in kardeşi esir olmuyor. Musa bin Ömer esir alan kişi Ensale diyor ki onun diyor, o Allah düşmanın ellerini diyor, iyice sıkı sıkıya sıkı bağla diyor. O diyor Mekke'nin en zenginlerindendir. Annesi Mekke'nin en zenginidir. Eminim ki diyor onun için çok fethizliğe verecek diyor. Bu sözle karşısında kardeşi diyor ki sen benim kardeşim olduğun halde nasıl bu sözleri söylüyorsun dediğinde Musa bin Ömer sen şu an benim kardeşim değilsin, benim kardeşim şu Ensarlı'dır diyor. Yani din uğruna kardeşi noktasında Ensarlı onun kardeşi aynı şekilde Allah kıbleye dönüyor, ibadet ediyor. Bu şekilde hal hareketlerini buna doğru tanzim etmiş ama kendi neserinden öz kardeşine bu diyor Allah düşmanıdır diyor, bunun elini sıkı sıkıya bağla o yüzden Allah s.a.v. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Ancak tüm müminler kardeştir. Bizler peygamberin öğrettiği ve müşriklere tebliğ ettiği kelime-i tevhide, tevhide o şekilde inanmalı ve bu doğrultuda ibadet etmeliyiz. Allah Resulü a.s. şirkin tanımı yaparken Şirk diyor, kapkara bir gecelere simsiyah bir taşın üzerindeki karıncanın ayak misali gibidir. ''Karıncanın yürümesinden daha gizli ve daha sessizdir.'' buyuruyor Allah Resulü. Müslüm'de gelen hadisi Allah Resulü, ''Kim Allah'tan başka ilah olmadığını ve benim Allah'ın resul olduğuma kalbimden doğru olarak şehadet ederse, Allah onun vücudunu Cennem ateşine haram kıladığını.'' diyor. Diğer bir rivette buyuruyor ki Allah Resulü, ''İki şey var ki onlar kesindir.'' Ashab soruyor, ''Ya Allah Resulü o kesin olan nedir?'' diye sorduklarında, Allah Resulü kim Allah'a şirk koşarak ölmüşse o kesin cehenneme girecek. Kim Allah'a şir koşmadan ölmüşse o da cennete girecektir buyurmuştur. İlk fiili, sıkıntı ve işkenceler Peygamber s.a.v. Kabe'yi taf ederken başlıyor. Allah Resulü Kabe'yi taf ediyor birinci şaf, ikinci şart, üçüncü şartta. Mekke'nin azlı kafirler, parsolar peygamber (s.a.v.)'e mesul fiili sakıncıda bulunuyorlar. Peygamber (s.a.v.)'e kulak suyu 4. haftada aynı şekilde peygambere küfürleri başlıyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diyor ki, ben diyor bu dine diyor ölmek pahasına diyor bu dine bu dini anlatacağım diyor insanlara. Peygamber (s.a.v.)'e bu kadar kesin ve katı konuşan en katı olan Ebu Cehil bile diyor ki, ey Muhammed diyor sen diyor cahil bir insan değilsin. Sen bu cahillere bakmadın. Allah Resulü taavafını bitirip evine gidiyor. Ertesi gün Peygamber Söleselem yine ki oraya geldiği zaman mutayet diye bir kafir geliyor. Peygamber uraganlı Peygamber'in boğazına atıyor. Peygamber'in boğazından sıkarak Peygamber Söleselem dizisi çöküyor. Peygamber Söleselem hatta dimi e, Mesud diyor ki ben o anda güçsüz ve zayıf biriydim diyor. O diyor halen diyor bu halde benim gözümün önünde Peygamber diyor, ellerini de uğruna atmış diyor, boğulma tehlikesi geçiriyor. Bunu gören Ebubekir adıyla geliyor, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tutup kaldırıyor, ağlayarak diyor ki, Rabbim Allah diyen bir insanı mı öldüreceksiniz diyor. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i bırakıyorlar. Ondan sonra bunlar Ebubekir adıyla dönebiliyorlar. Ebubekir'in saçından ve sakalından çekmeye başlıyorlar. O gün Ebubekir adıyla evine gittiği zaman diyor, dört bölük diyor, saçı vardı diyor, Hangi bölüye diyor elini asa diyor saçı ve sakalı diyor aşağı geliyor. Ebubekir diyor akşama kadar diyor şu yazdı bulundu Allah'a. Ya Senin 90 sıfatlarından tenzih ederiz. Münezzeh olan sensin. Kalkın tane hani betuada bulunmuyor ama Allah bu gün boyunca devamlı bu zikirlerle Allahu Sübhanu ibadet ediyor. Allah Resulüne iki komşusu devamlı Peygamber Efendimiz'in evinin kapısına işkem Hayvanların işkembesini ve insan dışkısını koyuyorlar. Her Yunani şekilde bu devam ediyor. Peygamber S.A.V. bu olaylar karşısında devamlı üzülüyor. Peygamber S.A.V. artık onları izah ederken diyor ki Ey Abdülmenafoğulları, bu ne biçim komşuluk diyor. Devamlı aynı şekilde. Gidiyorlar, çöllerden demet demet Kendi ağaçları toplayıp gelip Peygamber S.A.V.'in geçeceği yerlere koyuyorlar. Ayak takımındaki insanları toplayıp Peygamber'e Peygamber e, karşı devamlı küfür sözcükleri kullandırıyorlar. Bu şekilde Peygamber Peygamber'e bunların bu sıkıntılarına bu şekilde sabır Allah Resulü bir gün Kabe'de namaz kılarken Velid bin Mughren diyor ki, kim diyor şu ölmüş deve işke, işkembesini Muhammed'in sırtına koyacak Oradaki cah cahillerden bir tanesi kalkıyor, gidiyor. Peygamber tam secdedeyken Peygamber'in sırtına deve işkembesini koyuyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalkamıyor, hiç şeyden, hiç şeyden. ne kadar yertlense de kalkamıyor. Kimse de oradaki Müslümanlardan yine ünlü mesulun rivayeti diyor, ben diyor yüzsüz olduğum halde ben yine diyor bir şey yapamadım diyor. Gidip diyor Peygamberin kızı Fatma diyor bunu haber verdiler. Peygamberin kızı Fatma diyor koşa koşa geldi. Peygamberin sırtındaki diyor deve işkembresini indirerek ağladı. Ondan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye dönüp ellerini açıp Allah'a dua ediyor. Allah Resulü'nün bu noktada çekmiş olduğu en büyük sıkıntı Taif'te gerçekleşir. Peygamberimizin amcası vefat ettiği zaman, peygamberi kimse himayesi almıyor. Peygamber S.A.Tayf'e gid e giderek orada bir himaye alıp da dini o şekilde anlatayım düşüncesiyle Taif'e gidiyor, oğluyuz Zeytin Halis'e ile beraber. Bunlar ayak takımını Peygamber S.A.Tayf'e geçeceği yollara koyuyorlar, Peygamber S.A.Tayf'e taşlamaya Zeyd Harise diyor ki biz diyor geçtiğimiz oldan diyor öyle bize taş alırlar ki diyor biz kendimizi zor diyor bir tane kurmalık bahçesine attı. Peygamberin diyor, her tarafından diyor kanlar akıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor oturduk diyor suyla diyor ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yerlerini temizlemeye başladım. Allah diyor dağlar meleğini gönderdi diyor. Dağlar meleği ondan sonra peygamber sallallahu aleyhi tabi bunu anlatıyor. Allah dağlar meleğini peygamber emreye göndererek eğer Peygamberimiz Emrese ise iki dağı Tayyip'in üstüne yıkacak. Peygamber, Peygamber sallallahu el aç, el açıyor. Yarabbi diyor. Onlar cahil S. diyor. Onlar bilmiyorlar ki. Bilseler diyor. Senin peygamberini bu hale sokarlarım diyor. Ondan sonra ayet nazır oluyor. Ey Muhammed diyor. Şüphesiz diyor. Sen diyor. Büyük bir ahlak üzeresin. Bu sıkıntılar tarih boyunca devam etmiş. Dedik ya bu hak daveti ilk tebdicileri bu sıkıntıyla başlamış. Günümüze kadar devam edecek, kıyamete kadar da bu böyle devam edecektir. İlk mümin ve Müslümanlardan olan Bilal Habeş'in babası ve annesi iman ediyor. İman ettikleri zaman, tabi Bilal Habeş de Mekke'de doğuyor. Ümmüye bin Halef'in kölesi Bilal Habeş. Uzun boylu, siyah tenli ve zayıf, kur, zayıf bir insan. Kuru yüzlü biridir, Bilal Habeş. Bilal ve annesi, Peygamber Söyleselü'ne İslamiyet'e davete başlattığı zaman gelip iman ediyorlar. Bilal, gizlemeden Müslüman olduğunu söyleyen yedik işten bir tanesi Mekke'de. Onun Müslümanını duyan Ümeyye bin Halep, kalkıyor, Bilal Habeş'i götürüyor, Şöyle. Güneşin kızgın zamanında Bilal Habeş sırt üstü kuma yatırıyor, kuma yatırıyor. üstüne de kızarmış taş koyuyor. Bilal'e diyor ki, ya diyor sen diyor Muhammed de dinini inkar edersin, ya da diyor sen bu şekilde ızdırabın, işkencen devam edecek. Bilal Habeş'in söylemiş olduğu tek söz, ahad ahad kelimesi. Allah büyüntür. Bilal'i bazen aç, bazen sus bırakıyorlar, işkence bu şekilde devam edip gidiyor. Bilal'ın tek söylemiş olduğu bu söz, işkenceye karşısında tek sözü La İlahe illallah, tek söylemiş olduğu sözü kelimesi. Bunlar bu şekilde işkencelerine devam ediyorlar. Bunlar işkenceye devam ettiği sürece, güneş battığı zamana yakında Bilal Habeş'in ellerini sıkıca bağlıyorlar, boynuna da ip geçiriyorlar, arıyorlar kendi çocuklarına teslim ediyorlar, Mekke'nin tepelerinde, caddelerinde Bilal Habeş'i gezdiriyorlar. Bu bu şekilde devam ediyor. Bilal Habeş diyor ki vallahi diyor bilsemdi onları kızdıracak başka bir söz olsa olacağını bilseydim vallahi ne diyor o sözü söylerdim diyor. Bu şekilde devam ederken Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bir gün Bilal radıyallahu anh geliyor. Bu diyor insana ne diyor bu dininden dolayı işkence yapıyorum ummeya bir halefe. Benim diyor yanımda diyor bir köle var diyor Ebubekir'den. O diyor senin dininizden diyor. Onları diyor değiştirelim diyor. Tamam diyor. Değiştiriyorlar. Bir zaman sonra da Ebeykr adamların Bilal'in annesini de az şeyden kurtar, esaretten kurtarıyor. Bilal e Habeşi bir avuç kurma karşılığında akşama kadar efendisine kurma karşılığında develer otlatan bir çoban. Onun yüzünün kara olması, zenci olması, soyu sofunun düşük olması bu noktada ama İslamiyet'e girdikten sonraki onun çıkacağı mevkiyi bunlar engellememiş. Ne sopu, ne yüzünün kuruluğu, ne köle olması. İslam'da şu an çıkmış olduğu mevkiye bunlar engel olmamış. Hatta Ömer R. bir gün diyor ki kölelikten Efendiler'e gelen Bilal'e bakmak. Efendimiz diyor Bekir diyor, Efendimiz olan diyor Bilal'i diyor, azat etmiştir diyor. Bilal Habeşi o şekilde dindeki olan imanındaki samimiyeti, gayreti, onu tabun mefiklere çıkarttı. O yüzden Allah Resulü dedi ki, Allah diyorsun, suretinize ve elbiselerinize bakmasın, Allah sizin bakar. Bilal-i Habeşim bu şekilde dini yaşadı. Hiçbir zaman Allah'ın dininden de taviz vermedi. Ki Allah Resulü vesselam'ın da müezzinliğini yaptı. Peygamberimizin iki müezzinden bir tanesi. Peygamber S.A.V ile devamlı beraber olmuş. O noktada peygamberimizin vefatını yapmış, peygamberimizin hal ve hareketleri doğrultusunda hayatını devam etmiş gitmiş. Hatta Allah Resulü yine Müslüm'de geliyor, geldi, kutub gelen bir hadis. "Ey Bilal diyor. Diyor rüyamda diyor seni diyor cennette diyor Tahuniya seslerini duydum. Sen diyor ne yaparsın?" Ey Allah Resulü ben diyor her abdest aldıktan sonra ikreket rekat namaz kılırdım. İşte bundan hamişin abdestten sonra iki rekat namazı işte şu ümmete sünnet olmuş. Bu noktada. Allah Resulü Aleyhisselam vefat ettikten sonra Peygamberimize olan bağlılığından dolayı Bilal Habeş buna dayanamıyor. Şan, Fetholun, Şam olmuş Şam'a gidiyor. Şam'a gidiyor. Aradan zaman geçiyor. Bu Umre için geliyor. Mekke'ye geliyor. Mekke'den de Medine'ye geçiyor. Hazreti Ömer Halifeli döneminde Peygamber Sallallahu Aleyhisselam torunları Hasan ve Hüseyin geliyor. Bilal Habeş onları dizine oturuyor. Ömer'in de geldiğini görüyor, görüyor musun diyor. Bunlar diyor Peygamber'e ne kadar çok benziyor. Ondan sonra insanlar tabii toplanıyor, Bilal Habeş'in geldiğini duyuyorlar. Bilal Habeş önceden bir köleydi. Önceden bir köle. Bilal Habeş'in geldiğini duyan bütün asak toplanıyor, Peygamber'i görenler. Ondan sonra bunlar diyorlar ki, ey Bilal diyorlar, bize bir ezan oku diyorlar. Bilal Habeş diyor ki, ben diyor Peygamber vefat beri hiç ezan okumadım. Israr ediyorlar. Ömer da ısrar edince, Bilal-i Habeş kalkıyor, ezan okumaya başlıyor. Bilal-i Habeş'in ezanı duyan bütün insanlar toplanıyor. Acaba Peygamber, çünkü Peygamber'in Peygamber Peygamber'e hayattayken devamlı bilal Habeş ezan okumuş. İnsanlar toplanıyor, insanlar duygulanıyor. Bilal-i Habeş'e eşed Muhammeden Resulullah geldiği zaman diz yüzü çöküp ağlıyor. Bu ağlaması karşılığında bütün insanlar o gün diyor, Medine'de diyor ağlamayan bir insan kalmadı. Sohbetimizin geline baktığımızda, layla ilahe insanlar birçok işkencelere, sıkıntılara birçok şekilde üzüldüler. Onlar bu üzülme, sıkıntı ve işkence karşısında cenneti kazandılar. Yani geçici dünya menfaatlerini bırakıp cenneti kazandılar. Bugün bizler çalışıyoruz. Elbette ki çalışacağız. Namede muhtaç olmaması için çalışacağız. Ama gayemizi unutmayacağız. Gittiğimiz her yerde Allah'a şirk koşan insanlar, Allah'a şirk koşulan sözcükler gücümüz yettiğince bu noktada masatı gözeterek güzel bir şekilde insanları uyaracağız. İnsanlar bu noktada birçok şey bilmiyor. Bu noktada Allah subhanahu aleyhi ta taahhütü güçlerin ve hazretilen şerrinden Allah bizleri korusun. İşlerimizin başı da sonu da Allah'a hamdolsun. Allah subhanahu bizi, bu noktada bizi bize bırakmasın. Allah bizlere merhamet etsin. Rabbim bizi merhametiyle cennetine koysun. Allah subhanahu wa yapmış olduğumuz günahları başlasın. Allah subhanahu wa bizlerden ve çocuklarımızdan kendisine şirk kılan insanlar nasip etmesin bizleri. Velhamdül <gülüyor> Rabbil